Kovs billahi minash şeytanir recim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. 101. ayet-i kerimede onlar elleriyle Allah'ın kitabını arkalarına attılar demişti. Hemen bu ayette de ve tebeu'u maate duşeyat tinu ala mulk Süleyman. Onlar Süleyman'ın mülkü hakkında şeytanların onlara uyduru verdiğini, okuyu verdiğine uydular diyor. Allah celle celalühüm emrettiklerine yasakladıklarına uymadılar da şeytanın onlara fısıldayı verdiğini ve onlara okuyu verdiğine uydular. Diyor Rabbim Süleyman deyince burada Süleyman aleyhissalatü vesselamdan bahsediliyor Hani bizim edebiyatımıza geçmiş Yeryüzü saltanatı Yeryüzü serveti Ve yeryüzü nimetine sahip olan En üst seviyede bir insan olarak Süleyman Aleyhissalatu Vesselam hemen hemen dünya dillerinde de bu kabul edilmiş, dünya edebiyatına da girmiş. Ana hani Sultan Süleyman'a kalmayan dünya diyoruz. Buradaki Süleyman bizim kanuni Sultan Süleyman değil. Peygamber olan Süleyman Aleyhissalatu Vesselam'dır. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam gerçekten yine Sebe suresinde ve diğer surelerde de ara ara Sebe suresinde biraz daha geniş bilgi veriliyor hakkında. Rüzgara hükmeden Allah'ın izniyle tabi, yani kendi gücüyle değil Allah'a Celle Celaluhu bir mucize olarak ona o nimeti lütfetmiştir Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a. Ona yürekten bağlı olan, e, bir ilim adamı da yine kerametler göstermiştir. Kur'an'da geçiyor bu. Belkıs'ın sarayının, şey Belkıs'ın koltuğunun bir göz açıp kapayıncaya kadar getirildiğini Allah Celle Celalühu bize haber veriyor. Bütün bunlar Allah Celle Celalühün bir lütfu ama o lütuflar Süleyman Aleyhisselam'ın elinden bize görülüyor. O Süleyman aleyhissalatü vesselama iman eden zat bu kerameti gösterince O zatın kerameti de e, peygamberin mucizesi olarak değerlendirilir Böylesine eşyaya hükmeden insanların gönüllerine hükmeden Hükmeden derken yani Allah'ın kitabı doğrultusunda Onların sevgisini muhabbetini kazanan bir peygamber var Zulmetmeyen, haksızlık yapmayan Ve yönetimi altındaki insanlara mutlu bir e, Altın çağı yaşatan Süleyman Aleyhisselam var Peki de bu saltanatı bu nereden Temin etti ha. Şimdi dünyada herkes e, Köydeki muhtar olmak ister Şehirdeki belediye başkanı olmak ister e, Biraz daha büyür Başbakan olmak ister, cumhurbaşkanı olmak ister Herkesin içinde bir o ilkokula gider Birinci sınıfta sınıf başkanı olayım der insanlar Yani bu sakıncalı da değil yasak da değil aslında Ama buna ulaşmak için yolların meşru olanından hareket etmek gerekiyor Meşru olmayan yollara gitmemek gerekiyor Yoksa isteğiniz haram değildir. Süleyman aleyhisselam gibi dünyaya ben de hükmedeyim. Bu isteğiniz yasak değildir. İsteyebilirsiniz. Ha, buna ulaşmak için her yol mubahtır dem demeyeceksiniz. Rabbimin koyduğu kuralların dışına çıkmayacağım ben. Ama batıda bir o günün düşünürü demiş ki krallara şey yazı vermiş kitap yazı vermiş abi ne yaparsan hedefe ulaşmak için göz çıkarman gerekiyorsa çıkaracaksın adam öldürmek gerekiyorsa öldüreceksin hanamını satmak gerekiyorsa satacaksın kendini satmak gerekiyorsa kendini satacaksın arkadaşını satmak gerekiyorsa onu satacaksın makyavelli böyle bir nasihat vermiş şu anda dünyadaki siyasilerin birçoğu da o yolu tutarak gidiyorlar ama başarılı olamıyorlar onu söyleyeyim. Başarıyor. Ama oldu hocam oldu işte adam dünyaya e, durdu mu durduran vurdu mu vura, vur dedi miydi vurulan bir cumhurbaşkanı oldu bu yollarla oldu ama buna da biz Süleyman Aleyhisselam gibi oldu demiyoruz ki. Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatında haksız yere kan göz gözyaşı hakıtılmaz. Alın teri akırar, alın terlerinin de emeğin karşılığı verilir. Yani herkes mutludur. Öyle bir dönemi yaşatmak gayrimeşru yollardan elde edilmesi mümkün değildir. Peki ama öyle bir saltanada sahip olmak istiyorum diyene de şeytan diyor ki Oğlum vur diyor, oğlum kır diyor Şunları bunları yap diyor Kitap da yapma diyor Kitabı elinin, eliyle arkasına atıveriyor Bu sefer şeytanın kendisine vermiş olduğu vesveselere uyuyor Rabbim onu anlatıyor Ve ma kefara Süleyman Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı bir kere bunu bilin. Başta bizim dikkat edeceğimiz Vallahi hocam yani bir zamanlar teklif edilmiş bu memlekette 1900'lü yıllarda Top yekün Hristiyan olalım. Teklifi vardır aydınlarımız tarafından. Dinimizi değiştirelim teklifi vardır bu memlekette. Yavur olalım demişler. Peki Güney Amerika'nın Amerika hepsi Hristiyan. İlerideler mi? Yani Hristiyan olu verseler, Şili'si de zengin olması gerekir, Arjantin'i de zengin olması gerekir, Kamboçya'sı zengin olması gerekir. Bazen görü veriyoruz belgesellerde, sefaletin bin bir çeşidini o dağ köylerinde görü veriyoruz. Dünyanın başka yerinde görülmeyecek sefaletler, o Hristiyan insanlarda hala yaşayıp gidiyor ve lakın n şeyatıne kafaro şeytanlar kafirlik yaptılar yuallımonun nase sihr insanlara sihri öğrettiler ee, peygamberler imanı öğretiyor şeytanlar sihri öğretiyor ve ma ünzil al al melkeyni bi babil harute ve marute ve ma yualliman min ahadin hatta yaqulu la inna ma nahnu fitnetun fe tekfur Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. o şeytanlar şeytanlardan başladı ya yuallimuna sihr ve ma'un zila alel melekeyni babile harut ve marut yani şeytanlar diyorlar ki bak bu ilim bizim kendimize ait de değil. Allah iki tane melek gönderdi ha babile Harut ve Marut isimli. O meleklerden öğrendiğimiz sihri biz size öğretiyoruz diyorlar. Fe yetaallemunu minhumma ma yuferriqune bihi beyne'l mar'i ve zevci. O peygamberler, o meleklerden karıyla kocanın arasını açacak sihri öğreniyorlardı. Rabbim de diyor ki: Ve ma hum bi bihi min ahadin illa bi idnillah. Allah'ın izni olmadan onlar hiçbir kimseye zarar veremezler diyor Allah Celle Celalü. Evet. Sihir konusunda sizin hatırınızda kalacak bölüm burası olsun. Ve ma hum bi darrine bihi min ahadin illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan onlar hiçbir kimseye zarar veremezler. Ve yetalemûne ma yadur ruhum ve Onlar fayda ve zarar vermeyen şeyi öğreniyorlar. Bakınız burası da hatırınızda kalsın. Yani fayda ve zarar vermeyen, veremeyen şeyi öğreniyorlar. Ezberlediniz mi? Rabbim Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde Allah'ın izni olmadan Onlar Hiçbir kimseye Yani sihirbazlar Hiçbir kimseye zarar veremezler O sihir öğrenen insanlar Neyi öğreniyorlar? Zarar ve fayda vermeyen Şeyi öğreniyorlar Yani dünyanın bütün sihirbazlarını Bir tarafa toplasanız Afsuncularını, cincilerini, huddamlarını Astrologlarını, medyumlarını Bir araya toplasanız Şu adama fayda veriniz bakalım bir Deseniz Allah o faydayı yazmamışsa veremezler bütün dünyanın sihirbazlarını, huddamlarını, cincilerini, astrologlarını ve medyumlarını toplasanız ve şu adama Allah'ın yazmadığı bir zararı verin bakayım bir deseniz, onlar da zarar veremezler. Ayeti hatırınızda tutacaksınız. Onlar fayda ve zarar vermeyen şeyi öğreniyorlardı diyor. Allah Celle Zilaluhu. Ve le gad alimu Lemen işterahu Mâ fil âkırati Min khalaq. Ve lebi ise mâ şerav bihi Enfüsehum Levkânû ya'lemûn O sihri Satın alanlar Ona inanıp Para verenler ahiretten nasiplerinin olmadığını çok iyi bilmektedirler diyor Rabbim. Ve lakin alimu çok iyi biliyorlar ki lemen işte rahu onu satın alanlar maalehu fil min khalak ahirette bir nasipleri yoktur onların. Biz şunu iyi biliyoruz. Fayda gelirse de Allah'tandır. Zarar gelirse de Allah'tandır Bunu çocukluğumuzda o değerli hocalarımız Mahalle hocalarımız veya annemiz veya babamız imanın altı esasını bize öğretirken Allah'a iman Meleklerine iman Kitaplarına iman Peygamberlerine iman Ahirete iman Kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. İmanın altı şartı bu işte, kader. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır. Başımıza gelen her şey Allah Celle Celaluh'dendir diyeceğiz. Hiçbir e, sihirbazın, üfrükçünün, afsuncunun, hüddamın, medyumun, astrologun insanlara fayda veremeyeceğini Zarar da veremeyeceğini çok iyi bileceğiz. Onlar kendilerine ne kötü bir şey satın alıyorlar diyor. Keşke bunu bilselerdi. Yani kitabı elleriyle arkalarına attılar. Şeytanın kendilerine öğrettiği kötü şeyleri satın aldılar. Bu alışveriş de onlar için çok kötüdür diyor. Ama keşke insanlar bunu bir bilselerdi diyor. İşte biz de bu ayet-i kerimeyi keşke bu insanlar bilsinler diye okuyoruz. Bilsinler şu anda dinleyenlerimiz arasında. Ee, geçimini buradan temin edenler biliyorlar, onu da söyleyeyim ben. Yani ben şunu söyleyeyim. Geçimini insanlara e, para karşılığı, fayda verme veya zarar verme işlemleri yapanlar, ben onun sidikliğini bağlarım. Ben onun nasibini kapatırım Ben o kızı ona aldırtmam O kızı ben sana aldırtırım O kızın gönlünü cayır cayır sana yakarım Kendi ayaklarıyla tıpış tıpış getiririm Diyenler kendileri bunu bilirler bir iki insan beraber olmuşlar gidiyorlar gidecekler nereye tanıdığım insanlar bunlar nereye gideceksiniz filan şehre gideceğiz hocam. Ne varmış orada bir kadın varmış ee bizim dağların neresinde altın gömü olduğunu o biliyor. <gülüyor> Gitmişler gelmişler oğlum gidip gelince nasıl evi nasıl işte şöyle bir ev orta halli bir ev. Peki o altının orada olduğunu o bilse niye sizinle uğraşsın? Sizin vereceğiniz beş lira onu fazla almıyor hocam zaten beş verirsen beş alıyor on verirsen on parayı da gözü yok onun. E sizin gibi 500 tane adam gelse beşer lira verse o para büyük paradır onun için size göre beş lira az ama ona göre yüz adamdan 500 lira yapar bir günün hasılatı. Cumhurbaşkanından fazla maaş olur adamın. Peki yine de böyle olsa bile niye sizinle 100 tane adamla 200 tane adamla uğraşsın? Arada bir polis baskınını göze alsın bu adam. Gider o hazineyi gömüyor, oradan çıkarır. Ha öyle ya. Ama hocam yine biliyor. Vardır onun da bir bildiği. Ama o da biliyor. Sizin daha da diyor. köyümüzün Doğu tarafında şöyle bir yuvarlak bir hafif kırçıllı beyaz bir taş var. O taş bulunur her köyde. Öyle bir taşı buluyorlar. Oraya güneş doğduğunda üstüne çıkacaksınız. Boyunuzun, kafanızın gölgesinin geldiği yeri kazın diyor. Onlar da burası mıydı? Ha şurası mıydı? Ya uzun boylunun kafasına göre, kısa boylunun kafasına göre, çocuğun kafasına göre." Her tarafı delik deşik ediyorlar, bir şey çıkmıyor. Elin oğluna kızın kendisine tıpış tıpış gelmesi için nuska yapıveren adamın kendi oğlu 35'ine gelmiş kız bulamamış. Ben nuskacının oğluna varmam diyor kızlar. Buyurun, niye kendi oğluna veya niye kendisini kendi kızına bir muhabbet duası yapmazmış bu adam? Türkiye'nin en güzel kadınını ve en zenginini... Yaksın böyle tıpış tıpush ayağı ile getirsin evinin etrafında dolandırsın dursun kendilerini biraz nazla çeksinler. Yalan. Rabbim diyor ki ve mahum bi darine bihi min ahadin diyor kimseye zarar veremezler. Onlar fayda vermeyen, zarar vermeyen bir şeyi öğreniyorlar diyor. Ve lewnnham amenu wetqo لَمَثُوبَةٌ min عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرِ لَوْكَانُوا Eğer onlar iman etselerdi ve iman ettikleri doğrultuda da kendilerini koruyabilselerdi yani içlerini hak için güzelleştirseler, dışlarını halk için güzelleştirseler Allah'ın emrettiklerini yerine getirseler yasaklarından da kaçınsanalardı. Allah katındaki sevapları ve makamları onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bunu da bilselerdi diyor Rabbim. Şimdi levkânü yâlemûn iki defa tekrarlanıyor. Hemen 102. ayette 103. ayet-i kerimede. 102. ayet-i kerimede. Sihirle uğraşanlara diyor. Ya bu fayda da vermiyor, zarar da vermiyor. Keşke bunu bir bilseler. Geçiyor bize. Bakınız iman edin takva sahibi olun. Allah katında bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bunu bir bilseniz. Bunu bilmeye çalışalım biz. Biz imanımızı kuvvetlendirmeye, takvamızı artırmaya, Allah katındaki makam ve mertebemizi yükseltmeye çalışalım. Ya eyyühellezine amenu La tegulü ra'ina Ve gulunzurna Vesme'u velil kafirine Azabun elîm Ey iman edenler Ra'ina Demeyiniz Ünzurna Yani e, Bize bak deyiniz Şimdi burada Hani Türkçe lastikli bir kelime diye bir tabirimiz var ama her dilde öyle bir şey vardır. Her dilin kendine has özellikleri vardır, güzellikleri vardır. Ee, Arapçada da vardır, bu İngilizce'de de vardır, diğer dillerde de vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ehli kitaptan olan bir kısım insanlar geliyorlar. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki, Ra'ina diyorlar. Aslında masum bir ifadeyle bizi de gözet diyorlar. Tabi bu raina rai kelimesiyle bizim çobanımız manasına da gelir. Çobanımız, bizim çobanımız manasına da gelebilir. Raina diye e, çekildiğinde Çobanımız manasına da gelebilir. Yani hakareti de içeren bir kelime Rabbim diyor ki Ra -ina demeyin unzurna deyin Yani bizi de e, bize bak ve bizi dinle. Deyin, Vesme'u işitiniz. Vel il kafirin âdab muhîn. Söylenenleri dinleyin, diyor Rabbim. Ünzur deyin, ama peygamberin söylediklerini dinleyin, diyor. Ünzur kelimesinde bizi de gözet, bizi de gözet manası, yani bizim Makamımızı, mevkiimizi, kültür yapımızı e, gözet diyecekler ya Yani bize hitap ederken bizim de her şeyimizi nazar itibara alarak bize konuş diyorsanız Ünzurna kelimesini söyleyin, ra'ina kelimesini söylemeyin diyor Allah Celle Celaluhu Şimdi gelelim bize yani biz bu ayetten ne alalım yani insanlara hitap ederken kelime e, lugatımız geniş olsun bir kere yani kültürlü insanın e, lugat bilgisi de e, çok olmalıdır hatta kültürü lugat bilgisiyle de orantılı diyebilirim ben aslında karşınızdaki insana hitap edeceksiniz. Söylediğiniz kelimeden o insan kendi geldiği il, geldiği ülke, geldiği makam ve mevkiye göre o kelimeden gıcık kapacaksa sizin dilinize göre gıcık kapmayacak o. Ama kendi bulunduğu bölgede o kelime onlar için hoş bir mana ifade etmez. Kötü bir mana ifade ediyor. Bunlara da dikkat ederek konuşacağız biz insanlara konuşurken. Ee, yani sözün özü e, sündürülemeyecek, kötü manalara getirilemeyecek kelimeler seçmeye dikkat edeceğiz. Ben meramımı anlatayım yeterli demeyeceğiz. Meramımı anlayan insan Anladım mı? anladı mı Yani derler ya Sen anlatabildiğin kadar alimsin Senin içindekileri karşı tarafı ilgilendirmiyor ki Ya ben onu demek istemediydim Mesela bu siyasilerimizde çok görülür Bu tahmin ediyorum yine şeyden kaynaklanır Yani bilgisizlikten kaynaklanıyor Siz niye bu anlama aldınız bunu da diyor Ama o kelime o manaya gelir Başka gelmez ki ...ben onunla şunu kastetmiştim... ...ama lügat kitaplarında o senin kastettiğin yazmaz ki... ...ya o zaman şunu söyleyeceğim... ...bu kelimenin bu manaya geldiğini ben bilmiyordum... ...ağzımdan kaçtı, özür dilerim... ...demek de bir erdemdir... ...sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama... ...ehli kitabın özellikle Yahudilerin... ...bu tür ifadelerini düzeltirken... ...bizi düzeltiyor Rabbim aslında... Yani Kur'an bize hem edebi öğretiyor, hem de edebiyatı öğretiyor. Ve iyi dinleyin o peygamberi. o iyi dinleyin. Velil kafirin azabun elim. Kafirler için acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Mâ yiveddüllezine keferû min ehlil kitâbi velel müşrikiîne en yünezzele aleyküm min hayrim min Rabbikum. Aman ya Rabbi. Bakara suresinin bu 105. ayet-i kerimesinde Rabbim uluslararası siyasetimizi yönlendirecek bir e, bilgi sunuyor bize. Rabbim diyor ki, ehli kitap ve müşrikler Size herhangi bir iyiliğin Rabbinizden gelecek bir iyiliğin Dokunmasını Sevmezler istemezler diyor Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar Müşrikler e, Diyelim günümüzde komünistler Komünistler derken Türkiye'nin komünistleri de demiyorum ben Çünkü Türkiye'de de Nice komünist insanları tanıdık Allah'a inanır Kur'an'a inanır Peygamber'e inanır Hatta Cuma'sını gılar, ee, Özellikle Anadolu'daki insanlar hacına da gider gelir. Umresini de yapar. Bir zamanlar tabii şimdi kalmadı da. Ve biz Gomelist'i de derlerdi bunlar. Ee, put'a tapınanlar, güneş'e tapınanlar, budaya tapınanlar, Konfüçyüs'e tapınanlar gibi insanlar. Bu insanların... Tamamı size bir hayrın, bir iyiliğin isabet etmesini, bir iyiliğin inmesini sevmezler, hoşlanmazlar. Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'e inmesinden hoşlanmadıkları gibi, şu anda Müslümanların siyasetlerinin, zira ziraatlarının, sanayilerinin, ticaretlerinin güzel olmasını, iyi olmasını, ilmi ve kültürel yönden ekonomik yönden ileri gitmesini istemezler. Vallahu yahtas su bi men yeşa. Allah rahmetini dilediğine özel kılar. Peygamberliği özel kıldığı gibi Hazreti Adem'den Peygamber Efendimize kadar seçimi Allah Celle Celalüh yapmıştır. Yine de hayırlarını kıyamete kadar iyiliklerini Taksis edecek olan o Allah Celle Vallahu Wallahu zülfadlil azim Lütuf sahibi, büyük lütuf sahibi olan Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz Onun lütfundan istemeye ve lütfuna mazhar olmuş insanlar olarak şükretmeye devam edelim Rabbimiz yardımcımız olsun Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.